688 Amr bin Abesen Aleyhisselatü Vesselam kim içinde Allah'ın isminin zikredildiği bir mescit yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar 689 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanların mescit yaptırma mevzunda birbirlerine karşı böbürlenmeleri kıyamet alametlerindendir 690 İbrahim'den bir defasında yolda giderken babama Kur'an okuyordum. Secde ayetini okuyunca babam hemen secde etti. Babacığım yolda da mı secde ediyorsun diye sordum. Ebuzer bana şunları anlattı. Resulullah'a yeryüzünde hangi mescidin ilk önce yapıldığını sordum. Mescid-i Haram dedi. Sonra Mescid-i Aksa. İkisinin yapılış arasında ne kadar zaman geçti diye sordum. 40 yıl. Yeryüzü de senin için bir mescittir. Nerede namaz vakti gelirse orada namazını kıl bu ya. kıl buyurdu diye anlattı. 691 Meymun annemizden ben aleyhissalatü vesselamın mescidi nebevde kılınan namaz için mescidi haram hariç benim mescidimde kılınan namaz diğer mescidlerde kılınan namazdan bin misli daha eftaldır dediğini işittim. 692 Salim babasından naklederek aleyhissalatü vesselam Usame bin Zeyd Bilal ve Osman bin Talha Kabe'ye girerek kapıyı kapattılar. Ali Aleyhissalatü Vesselam kapıyı açtığı zaman içeriye ilk giden ben oldum. Karşılaştığım ilk kimse Bilal'di. Ona Resulullah'ın içeride namaz kılıp kılmadığını sordum. Evet şu iki Yemen sütunun arasında namaz kıldı cevabını verdi. 693 Abdullah bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam Davutoğlu Süleyman Beyt-i Maktis yapınca Allah'tan kendisine üç özellik vermesini istedi. Allah'tan Kendi hükmü gibi doğru ve isabetli hüküm verebileceği bir güç istedi. Allah da ona bu gücü verdi. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat vermesini istedi. Allah onun bu istediğini de kabul etti. Üçüncü olarak da mescidin yapımını tamamladıktan sonra mescidine gelip de sadece namaz kılmak için hareket eden bir kulu anasından yeni doğmuş gibi günahsız olarak oradan çıkmasını niyaz etti. 694 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam'ın mescidinde kılınan bir namaz, mescidi haram hariç diğer mescitlerde kılınan namazdan bin kere daha eftaldır. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam son peygamberdir, mescidi de mescitlerin sonuncusudur. 696 Ümmü Seleme'den Aleyhissalatü Vesselam, benim şu minberimin ayakları cennetteki derecelerdir. 697 Ebu Said El Hudridi, o da babasından, bir gün iki kişi ey Habibim orada mescidi dırardı ebediyen namaza durma. İlk günden beri tembelleri Allah korkusundan atılan mescitte namaz kılman daha münasiptir. Ayeti gereğince ikinci mescidin hangi mescid olduğu hususunda. Burası. Tamam sağ olasın. münakaşaya tutuşlar. Birisi Kuba Mescid diğeri Mescid-i Nebevi olduğu ileri sürünce Aleyhisselatü Vesselam o mescid işte benim şu mescidimdir buyurdu. 698 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bazen yaya bazen de binekli olarak Kuba Mescidinde namaz kılmaya gelirdi. 699 sehil'den Sehil bin Hunef'den Aleyhisselatü Vesselam kim evinden çıkardı? şu mescide Kuba mescidine gelerek namaz kılarsa umre yapmış gibi sevaba nail olur buyurdu 700 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ancak şu 3 mescide gitmek için yolculuk meşakkatine katlanın mescidi haram benim mescidim ve bir de mescidin aksa 701 Talg bin Ali'den heyet halinde Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ona beyat edip Beraber namaz kıldık. Sonra memleketimizde bir havra olduğunu haber verdik. Artan abdest suyunu bize vermesini istedik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam su getirterek abdest alıp suyu çalkaladı. Suluğunu bir kaba döktü. Suyu almamızı emrederek şimdi gidin memleketinize varınca havranızı yıkın yerine bu suyu serpin. Ve orayı mescid olarak kullanın buyurdu. Biz memleketimiz uzak sıcaklar fazla Su buharlaşarak azalır dedik. Azalan suya su ilave edin. İlave edeceğiniz su onun kokusunu bozmaz. Bilakis güzelleştirir buyurdu. Yola çıktık. Memleketimize geldik. Havramızı yıktık. Yerine bu suyu serptik. Burasını mescit olarak kullandık. Burada ezan okuduk. Rahip Tayh kabilesinden birisiydi. Ezanı işittiği zaman bu hak bir davettir dedi. Vadinin yamacına doğru uzaklaştı. Bir daha onu... göremedik. 702 Enes bin Malik'ten. Ali sallat Mekke'den Medine'ye geldiğinde şehrin yakınında bulunan Beni Amr bin Af kabilesinde konakladı. Onların arasında 14 gün kaldı. Daha sonra dayıları olan Necere bir cemaat haber gönderdi. Onlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette geldiler. Devesi kasva üzerinde Nebi Ekrem ile terkisinde Ebu Bekir ve çevresinde benim i Neccar cemaat oldukları halde yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub'un avlusunda devesini çökertti. O zamana kadar aleyhissalatü vesselam namaz vakti geldiğinde nerede olursa orada namazı kılardı. Hatta koyun avullarında bile namaz kıldı. Medine'ye geldikten sonra Mescit inşa etmekle emrolundu. bunun üzerine beni neccardan bir cemaat, cemaat haber gönderdi onlar gelince Ve vesselam ey neccaroğulları şu bahçenizin değerini söyleyin de parasını vereyim dedi onlar veririz ama para karşılığında değil Allah rızası için dediler o bahçede müşriklere ait mezarlar bırakılmamış harap yerler ve hurma ağaçları vardı Ve vesselamın emri üzerine müşriklerin mezarı kaldırıldı hurma ağaçları kesildi harabelikler tesviye tesvi edildi Kesilen hurma ağaçları direkt olarak mescidin kıblesine sırayla dizildi. Kapının iki yanına taş örüldü. Sonra da içeriye taşları taşımaya başladılar. Bu işi yaparken Ali aleyhissalatü vesselam da iştirakiyle şöyle diyordu. Allah'ım ahiret hayrının dışında ebedi hayır yoktur. Bu hayırlı iş, iş için ensar ve muhacirlere yardım et. 703 Ayşe ve İbn Abbas'tan. Ali sallallahu ve sellem ölüm hastalığına yakalandığı sıralarda ben desenli örtüsünü yüzünü örtüyor. Ateş bastığında da çekiyordu. Ali sallallahu ve sellem bu haldeyken şöyle dedi. Allah'ın laneti peygamberlerinin kabirlerini mescit dedinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. 704 Ayşe annemizden. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme Habeş ülkesinde içinde çeşitli resimlerin bulunduğu Maria denilen bir kilise gördüklerini söylediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, İşte onlar aralarında salih bir kişi yaşayıp da öldüğünde, kabrinin üzerine bir mescid inşa ederler. İçine de öyle resimler çizerler. Kıyamet gününde Allah dininde mahlukatın en kötüleri işte onlardır buyurdu. 705 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, Bir kimse camiye gitmek kastıyla evinden çıktığında attığı adımlardan biri için bir sevap yazılır. Diğeri için de bir günahı silinir. 706 Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizin ailesi camiye gitmek için izin isterse ona mani olmasın. 707 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam kim şu sebzeyi yerse Aleyhisselatü Vesselam ilk günde sadece sarımsağı söyledi. Daha sonra soğan ve pırasayı da ilave ederek bizim mescitlerimize gelmesin. Çünkü insanlar rahatsız eden şeylerden melekler de rahatsız olur. 708 Ma'dan Ebu Talha'dan. Ömer bin Attab dedi ki Ey cemaat siz soğan ve sarımsak gibi kötü kokan iki sebze yiyorsunuz. Halbuki ben şahit oldum ki Aleyhisselatü Vesselam Bir kimse de bunlardan birinin kokusunu duysa onu mescitten çıkarıp bakiye gönderirdi. Bu sebeple kim bu iki şeyi yemek isterse pişirip kokusunu gidersin. 709 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam itikaf etmek istediğinde önce sabah namazını kılar sonra da nerede itikaf edecekse oraya girerdi. Aleyhisselatü Vesselam bir sene Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmek istedi. İsteği üzerine kendisine mescitte bir çadır kuruldu. Hz. Hafsa da kendisi için bir çadır hazırlatmasını emretti. Ona da bir çadır kuruldu. Hafsa'nın çadırını gören Zeynep de onun için bir çadır kurulmasını istedi. O da kuruldu. ve Selam bunlara görünce yaptığınızın ibadet ilgisi var mı? Ve o Ramazan'da itikaf etmedi. Şevval ayının ilk 10 günü de itikaf etti. 710 Ayşe annemizden Hendek Savaşı'nda Sa'd Kureyşli birisinin attığı okla elindeki atar damarından yer alandı. Aleyhisselatü Vesselam sık sık ziyaret edebilmek için mescid için bir çadır kurdu. 711 Amr bin Süleym el-Zureyki Ebu Katade'den Bir defasında bir mesc biz Mescidin i Nebev'de oturuyorduk. Birden Aleyhisselatü Vesselam geldi. Sırtında Ebul As bin Ebu Errebi'nin kızı Umami'ye Umame'nin annesi Resulullah'ın kızı Zeynep'ti. Onu taşıyordu. Aleyhissalatü vesselam çocuk omuzunda olduğu halde namazını eda etti. Rukiye eğildiğinde çocuğu yere bırakıyor, kalkarken alıyordu. ve vesselam bu şekilde namazını bitirdi. 712 Said bin Ebu Said Ebu Hureyri'den. ve vesselam Necid taraflarına bir müfreze gönderdi. Müfreze Beni Hanifi'ye mensup, Yemamillerin ileri gelenlerinden Sumame bin Usala'dan da birini esir edip getirdi. Bu adam daha sonra mescidin direklerinden birine bağlandı. 713 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam veda haçında Kabe'yi devesi üzerinde tavaf edip bastonla Hacer-i Esvet'i istinam ediyordu. 714 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü namazdan önce halkalanarak oturmayı ve mescitte alışveriş yapmayı menetti. 715 Amr bin Şaib babasından o da dedesinden Nebi Aleyhisselam mescitte karşılıklı şiir okumayı nehyetti. 716 Said bin El Müseyyep'ten Bir defasında Hasan bin Sabit mescitte şiir okurken Hazreti Ömer mescide uğradı. Hasan bin Sabit'in mescidin içinde şiir okumasını doğru bulmadığı için ona dik dik baktı. Bunun üzerine Hasan bin Sabit, Ya Ömer vaktiyle ben bu mescitte senden daha hayırlı bir zat ve vesselam hazırken de şiir söyledim dedi. Daha sonra Ebu Hureyre'ye dönerek, Ya Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselamın haydi sen de benim tarafından müşriklere cevap ver dediğini ve Ya Rab onu Cibril'le teyit et diye dua ettiğini işitmedin dedi. Ebu Hureyre de Allah şahidim ki işittim diye tasdik etti. 717 Cabir'den bir adam mescide gelerek aradığını bulmak için yüksek sesle nida etmeye başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam böyle yüksek sesle bağırma buyurdu. 718 Sufyan'dan Amr'a Cabir'in anlattığı şu hadisi duydun mu? Adamın birisi yanında birkaç ok olduğu halde mescide girmiş. Aleyhisselatü Vesselam da okların sivri tarafına dikkat et buyurmuş. Amr da evet duydum dedi. Okların sivri taraflarına dikkat et de Müslümanlara zarar vermesin buyurdu. 719 Esvet'ten ben ve Alkame Abdullah bin Mesut'un yanına girdik. Onlar namaz kıldı mı dedi. Hayır dedik. Kalkında namaz kılın dedi. O imam oldu. Biz de arkasında saf yapmak istedik. Birimizi sağına birimiz de sol tarafına geçirdi. Ezan okumaksın ve kahmet getirmeksin namaz kıldı. Rukiye eğildiğinde parnaklarını birbirine kenetleyip dizlerin arasına koyuyor. Daha sonra bize Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm dedi. 720 aynı. Hadis zayıftır. Amel edilmez. 721 Abbad bin Temib amcasından naklediyor. Amcam Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitte sırtüstü yatıp bir ayağını diğer üzerine atmış bir halde gördüğünü söyledi. 722 İbn Ömer'den o Peygamber zamanında genç ve bekarken mescitte uyurdu. 723 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem mescide tükürmek günahtır. Kefareti de onu gömmektir.